Müslümanım deniliyor, tevhidi kimler biliyor, şirk yolunda gidiliyor, unutulunca şu tevhid. Dinmiyor ümmet acısı, derindir mümin sancısı, olmuşuz batıl avcısı, unutulunca şu tevhid. Dinmiyorum ümmet acısı, derindir müminsancısı Olmuşuz batıl avcısı, unutulunca şu tevhid Putpereste yol açmışız, yollarına gül saçmışız tebli yapmadan kaçmışız, unutulunca şu tevhid Dinmiyorum ümmet acısı, derindir müminsancısı Olmuşuz batıl avcısı, unutulunca şu tevhid Dinmiyorum ümmet acısı, derindir müminsancısı Olmuşuz batıl avcısı, unutulunca şu tevhid Okumaz olmuşuz Kur'an kapımızı çalmış hüsran olmuşuz dünyaya hayran unutulunca şu tevhid dinmiyor metajısı derindir mü minsançası olmuşuz batıl avcısı unutulunca şu tevhid Dinmiyorum ümmet acısı, derindir müminsancısı, Olmuşuz batıl avcısı, unutulunca şu tevhid.